İslamdan Hayata Ölçüler devam ediyor. Evet hocam, Kehf suresini konuşuyoruz. İslamdan Hayata Ölçüler programı içerisinde. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Kehf suresinin içine doğru girelim hocam. İşte dört e, önemli kıssa var. Bir kef hadisesi, iki Zülkarneyn, e, üç işte mal e, fitnesi, e, dört, dört neydi hocam? Zülkarneyn. Zülkarneyn hadisesi. E, Ama isterseniz e, bir not düşelim yani Kehf suresi bunlardan ibaret, i̇baret değil. değil. Kehf suresinde özellikle bulunan başka yerlerde bulunmayan. Bulunmayan bir de Hızır ile Hazreti Musa'nın karşılaşması. Kehf suresinde Hızır yok. Hızır Musa ismi geçmiyor. Ee, ama sonraki diğer kaynaklardan anlıyoruz ki Hızır aleyhisselam Yani bu. Hızır ismi geçmiyor, geçmiyor. Kehf evet. suresinde ama ya yani özel bilgileri bulunan. Ee, bir, e... Musa Aleyhisselam'ın karşısına Çıkarılmış evet. farklı bir kul Farklı bir kul farklı özel bilgileriyle Dünni bilgileri Bulunan bir hangisinden Başlayalım hocam Yani isterseniz Orta e... yerden başlayalım isterseniz Kehf suresinin ortasında Allah Teala buyuruyor ki 50. ayet Efe tettehizunehu ve zürriyetehu evliya min duni Ve hum lekum aduv Bİ'sele zalimine bedela Evet, evet. Siz onu ve onun zürriyetini yani şeytanı ve şeytanın zürriyetini yani elemanlarını dostlarınız niye ediniyorsunuz ki? Evet, Allah o sizin, bırakıp o sizin düşmanınızdır. Evet. Yazıklar olsun zalimleri e, dost edinenlere diyen evet. 50. Evet. ayet. Dolayısıyla bu 50. ayeti Kehf suresinin 50. ayeti başından oraya oradan sona kadar olan bölümün özetini anlatıyor. Çünkü bütün Kur'an Mümini Allah'a yönetme kitabıdır. Amin, evet. Kehf suresi de bunun bir e, ortadan seçilmiş bir çıkarılmış bir zarftaki bir örneğidir. Evet. Dolayısıyla önce bu Kehf suresi sen Allah'a iman eden bir mümin olarak şeytandan uzak duracaksın. Evet. Niye onu dost ediyorsun? Efe tettehidûnehu ve zürriyetehu evliyâ min Ya beni bırakıp nasıl sen... Ee, şeytanı dost edinirsin diye soran allah teala'dır. Evet, evet. Dolayısıyla Kev suresinde Her şeyden önce Sahibimizi dostumuzu velimizi Tanımamız sağlanıyor Şeytandan Uzaklaşmak gerekiyor Şeytandan uzaklaşmak deyince de Yani Mina'da Mekke'nin minasında Şeytana ait bir taş var O bölgeye yaklaşmama değil herhalde evet. Heh, O zaman işte Karşımıza bir Dinimizdeki sululuklar Şeytanın kendisi Çocuk ve mal Şeytanın ilgi alanı evet. Bilgi, gelişen ilerleyen bütün türleriyle ilim Bilgi, şeytanın bize Nüfuz edeceği bir yer Ve devlet otoritesi siyaset Şeytanın bize e, Burnunu sokacağı, çomak Sokacağı bir nokta Şeytan adına insanın hayatını Belki tanzim etmeye ya da şeytanın en aktif hareket evet. Alanı meydanı evet. Çok rahat serbest dolaşım bölgesi Şeytanın evet. Dolayısıyla Kehf suresi deyince 50. ayet devreye girecek Şeytana karşı Allah'a koşma hamlemiz Bu Allah'a koşarken de Biz şeytandan kaçacağız Şeytandan kaçacağımız Olayın dört örneği var bu surede. Hocam isterseniz demin birinci bölümde son sözünüz vardı. Hani ilk on ayeti bir okusun ezberlesin bu arada dinleyicilerimiz demiştiniz. Yani eğer ellerine Mustafa almışlarsa 50 ayeti de bir alsınlar. Alsınlar. Alsınlar yani şu konuşmalarımızı biraz o ayete bakarak da takip etsinler diyelim. Evet buyurunuz. Evet. Ee, şimdi biz o zaman e, bu dört olayı ele alalım. Evet. Kehf suresi adını da zaten Kehf'ten alıyor. Kehf mağara demek. Mağara evet. Bu mağara olayı e, siz e, bir topraklardan örnek verdiniz evet. ama İbn Abbas'ın işaretleri Ürdüne doğru. Öyle mi? Tabi. Hmm. Ürdüne doğru. Ee, Ürdün civarında Olduğu varsayılıyor ama Suriye bugünkü Suriye'nin Etrafında dönen bir olay bu evet. Bugünkü Suriye etrafında Burada e, Bir si siyaset adamı Kralın sarayındaki Beş altı tane genç evet. Allah'ın hidayetiyle Ayağa kalkıyorlar e, Kendisini ilahlaştıran bu e, Devlet sahibine Karşı Bizim Rabbimiz yerlerin göklerin Rabbidir. İlahımız O'dur. Sen değilsin diyorlar. Ve bu tabi kendisini ilah zanneden bir tağut için büyük bir isyan. Evet. Onları kovalıyor. Onlar da kaçıyorlar. Bir mağaraya sığınıyorlar. Evet. O mağarada uyuyakalıyorlar Allah'ın lütfuyla. 300 sene tam uyuyorlar. 300 sene sonra uyanıyorlar. Evet. 300 sene sonra uyanıyorlar. Ee, onlar ya çok uyuduk Akşam oldu filan zannediyorlar Bir gün uyuduklarını zannediyorlar Gidiyorlar bir şey şehir, Tekrar şehire gidelim Bizi takip etmekten vazgeçmişlerdir diyorlar Bir tanesini gönderiyorlar ekmek almak için Acıkmışlar evet. derken bakıyorlar ki O şehir gitmiş yeni bir dindar Şehir kurulmuş hayat değişmiş Allah bunları tekrar e, Öldürüyor Bu Kur'an'da bize e, Bir <gülüyor> Onlar Rablerine iman eden gençlerdiler evet, Bir gençlik modeli Gençlik şuuru Gençlik evet. örneği Bir davanın gençlerle Ne kadar yüksek olabileceği evet. Örneğini gösteriyor Ve gençlere de Kıyam şuuru evet. veriyor İki Allah-u Teala'nın suresinde Buna büyük işaret var İşte Allah budur Öldükten sonra nasıl dirilteceğini söylüyoruz. 300 sene uyuttu. Olacak evet, bir şey evet. değil. 300 sene sonra yaşattı. Tekrar öldürdü. Bu ölümü, ölümden sonra dirilmeyi, dirildikten sonra e, hesaba çekilmeyi insanlığa göstermiş bir örnek. Evet. Burada küçük bir e, dipnot ilave edebiliriz. Bu bilgi Hristiyanlığın din kaynaklarında da var. evet e, Kehf ile ilgili çok fazla de yok Evet Tamamen Kur'an'a Kur'an'da var evet Dolayısıyla Cahilin biri çıkıp Yahu Allah Teala Yani böyle yapabilirdik Demek istiyor diyor. Bu bir Mizansendir Filan gibi bir şey Söyleyemez Evet Çünkü ya Var bu yani Kur'an yani, bildiriyor bunu Hadi Kur'an'a iman etmeyen Birisi için Tarihi vaka bu Yani asırlardır Evet Binlerce senedir diyelim Konuşulan bir şey bu ve bu bizden önceki dinlerin kültüründe de vardı. Kur'an bunu Arş'tan Levh-i Mahfuz'dan kaynaklandırarak bize bildirmiş aktarıyor. oluyor. Ama isimleri e, Ahmet miydi Yekta mıydı Çok önemli ayrıntılar evet, değil zaten evet. Bu ayrıntılara takılınca kef suresi ölür Evet evet yani, yani isimlerinden muska mı yapıldı Köpek kapının içinde yani mi sırf bekledi Sırf hikaye boyutu değil bizi ilgilendiren Yani sahnelerine takılmadan evet, bütününü, bütününü algılamak görmek, evet. e, Kaldıkları mağara çok yüksekte miydi Hava aldılar mı Yani çok güneşe yakın mıydılar Bunlar abes evet, şeyler evet. E, Şimdi kef suresindeki bu olay bizim her cuma hatırlanmamız istenen bir olay evet. sadece bu örnekten aldığımızda bile bize yeni yeni ilahlar e, enjekte etmeye çalışan bugünkü hayat tarzına karşı hayır Rabbuna Rabbus semavati vel ard bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir bizim Rabbimiz büyüktür en büyüktür Şuurunu her cuma günü hatırlamamız isteniyor demek ki. Evet. Eğer biz işte o zaman Roma İmparatorluğu'nun baskısıyla e, insanlar eziliyorlardı. Roma'ya karşı bir direnişti zannedersek Kur'an anlamamış oluruz. Evet. Sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bunu bize niye okumayı emrettiğini de anlamayız. Bize tarih tekrar ettirmiyor. Evet. bizim zamanlarda Roma bulunabilir. Roma'nın temsil yani şimdi... ettiği bir... Tağut yapısı evet. bulunabilir. İnternet evet. İnternet Roma şimdi. Evet. Roma, Roma'dan da güçlü. Evet. Yani bu anlamda bakmak lazım. Yani, yani. bizim sabah namazına kalkmamızı engelleyen neyse Roma'dır. Roma'dır. Evet. Roma'dır. Komşuysa evet. komşu. Evet. Yani Roma İtalya'da olduğu için mi kötüydü? Evet. Yani toprağında mı? Yok. ortaya koyduğu icraatları Roma'yı işte bizim lanet dediğimiz Roma evet. yaptı. O neydi? Allah'a kulluğu engelliyordu. Evet. İnsana adil davranmayı engelliyordu. diyordu. Evet. Yeryüzünde Allah'ın dışında ilahlar oluşmasını istiyordu, icra ediyordu. E bunları kim yapıyorsa, kim gençliği peşinden süründürüyorsa, zinayı kim mübah hale getirdiyse, faizi kim ekmeğimiz, peynirimiz haline getirdiyse, kim ana baba yok gibi davranan gençler üretmeye yatırım yapıyorsa e, Roma. Roma. Roma'dır. Evet. Bunun adı internet mi olur? Bunun adı medya mı olur? Orada bunu... Sezar'ın hakkı Sezar'a dememek lazım. Hayır. İşte yeni bir gençlik değil mi? Peki hocam bunun gençlik olarak verilmiş olmasının bir mesajı olamaz mı bugüne? Yani bir genç diriliği koymak lazım ortaya. Her ya hangi yaşta olursak olalım gibi bir mesaj. E bir defa genç kelimesi bizde şeriatımızda 15'te 40 yaş arasını gösteriyor. Evet. 15'te 40 yaş arasına genç deniyor. Evet. 30, 30'dan sonra ileri gençlik, 40'tan sonra gençlik bitiyor. Tam evet. geniş açılarıyla ya da en geniş esnek rakamlarıyla baktığımızda. Bu sure biraz önce buyurdunuz Mekki suredi. Evet, yani Mekke'de Mekki sure, evet. Bu surenin pratiği de Mekke'dir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, dinini ayağa kaldıran ashab-ı kiram gençtir. Abi. Gençtir evet. Aşere-i Mübeşşeren'in yedisi gençtir. Evet. Gençken. Genç derken mesela kaç yaşlarında ben bizim düşündüğümüzden. 7 ile 30 yaş arası. Yani ne kadar değil Ali mi? Yedi Ali 7 yaşında. Ali 7 yaşında. yaşındaydı. Yedi yaşındaydı. Muaz, Hazreti Muaz'ın şeyini okudum da Bu ta zekat Amili olarak görevlendirildiğinde 23 yaşında evet, Ali de Yemen'e kadar her yeri Temizle gel dendiğinde 24 yaşındaydı <gülüyor> Yani e, Burada çok önemli bir nokta var Üstadım e, Din gençlerin üzerinde ...çok daha hızlı ve güçlü ayağa kalkıyor... ...17 yaşında komutan yapabiliyorsun... Evet. ...yani evet. evini barkını düşünmeden... ...Roman'ın üstüne gidiyor... Evet. Ee, ...ihtiyar kıymetsiz değil şüphesiz... ...ama batıl da... ...gencin üzerinden daha hızlı yürüyor... Evet, ...ihtiyar dediğinizde de... ...yani bu ...Eyyub el Ensari İstanbul'a geldiğinde... ...105 yaşında... ...olduğu söyleniyor... ...105 edeyim. Olup olmadığı belli değilimiz. 55 yılında İstanbul'a gelmiş Evet ee, Birinci yılda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin birinci senesinde Efendimiz onun evinde misafir Evet Ve evliydi evet. Ve çocuğu, çocuğu var. Çocuğu ee, Ortalama 20 yaşındaydı demek ki Evet hiç değilse 75 yaşında <gülüyor> değil mi yani? <gülüyor> yani, yani 75 değilse... yaşında İstanbul'u fethe geliyor. Geliyor. Yani, yani şeyle, gençlik yaşlı değil ama evet, hani bir, 3000 evet. kilometre yürüyerek, yürüyerek geliyor. Geliyor. 3000 <gülüyor> kilometre evet, evet. çöller aşarak geliyor. Evet. Yani o da O da, da Bizans'ı. Yani Doğu Roma'yı değil mi? <gülüyor> yıkmak üzere geliyor yani. Tabii tabii, evet. tabii. Roma'nın bir bölümünü Başka yıkmak üzere. Başka 75 yaşında, yaşında bir ashab-ı kehf üyesi gibi. Yani gençlik. Evet. Fakat burada genç ve ihtiyar konuşurken genelleme yapılarak konuş. Evet, Asabın evet. içinde de ihtiyar var. Tabii ki. Yani evet. Osman Ibn Affan yaşlıydı, yaşlıydı mesela. Evet. Ama e, işte 10 kişiden 7'si genç olunca gençlik kadro diyorsun. 10 evet. kişiden 7'si ihtiyar olunca ihtiyar da kadro diyorsun. Evet. Bir şey daha var üstadım. Ben onu çok önemsiyorum ve müsaadenizle öne çıkarmak istiyorum. Şimdi e, sahabeye bakalım. Bu zatlara bakalım, asabi kefe bakalım. Bizim hayatımızdan örneklere bakalım. Bir insan 25 yaşındaki karakteriyle 85 yaşında oluyor. Evet. Doğru. 25 yaşında aşiremi 25'ten olacak adam oldun mu? 75 yaşında da aynı dilik anlayışı gösteriyorsun. <gülüyor> evet, evet. Yani e, 85 yaşında. ...gençken böyleydik biz... ...bakma şimdi dişimiz döküldü diyen bir yiğit yoktur... Evet, ...gençken evet. bir şey yapamayanlar... ...ihtiyarken zaten biz işte... ...şöyleydik falan diyebiliyorlar... ...dolayısıyla gençlik... ...aşı olarak bir insanda varsa... ...gençken genç o... ...yaşlanınca da genç... genç ...gönlü genç, ruhu diri... Ruh genç, ruhu diri evet. e, e, biz ...ben tanıdığım mesela yaşlı... ...hoca efendilerin... ...mesela işte... 50 yaşındayken de tanıdım, 70 yaşındayken de tanıdım, öyle pek çok hocam var. Biz 50 yaşında gittiğimizde bir soru sorduğumuzda, ders okuduğumuzda 5 sayfa okuyup kapatıp giden hocamız 70 yaşında aynı mantıkla gördüm. Mesela hocalarım vardı, işte bir kelimeyi akşama kadar beraber oraya git buraya gel filan petrol arıyoruz sanki bir kelime arıyoruz bir kitaptan. Aynı zatı 75 yaşında gördüğüm oldu mesela. Evet, evet. Yani ayakta duracak hali yok. Hala şu nasıl, bu nasıl, filan kitap çıktı mı, filan geldi mi? Zaten bu gençlik bedenin gençliği değil, değil evet Yani evet, ruhun evet. gençliği, ufuk evet, büyüklüğü, evet. gençliği olarak anlaşılmalı. Tekrar, Tekrar. o zaman Ashab-ı Kehf'e dönelim. Bereketli insanlar olunca tabii bunlar evet, e, neresinden tutarsan bir konu çıkıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'e konu olması ve kıyamete kadar namazda bile okunacak malzeme olması bu delikanlıların yani اِنَّهُ فِتْيَةُ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ çok basit bir şey değil yani. evet, evet. Bunlar Kur'an'ın konusu olacak. E, nasıl Ebu Leheb Kur'an'ın konusu oldu? Neredeyse üç Müslüman'dan biri namazda onu okuyor zammülü olarak. <gülüyor> evet. e, bunlar da öbür taraftan evet. Kur'an'ın konusu oldular. Allah onlardan razı, razı olsun. olsun bizi de şefaatlerine nail etsin diye dua edelim yani boşuna da olmayalım olunmayalım isimlerini. Ha. Şimdi burada asabi kef özellikle öne çıkarılıyor. Ben müsaade derseniz öbürlerine de dinleyeyim. Korkarım siz biraz sonra vaktimiz bitti diyeceksiniz. Yani biraz var ama ee, tabii. Yani <gülüyor> üç, üç konumuz daha var çünkü. Hay hay onlar da. Şey daha yapalım, var. Böyle... Şimdi toparlayacak olursak aslında aklımdan şöyle bir şey geçiyordu. Biz bu konuyu bitiremeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir sohbette daha Kehf suresini Ama şu, toparlayalım Bitsin çünkü İslam'dan hayatı ölçüler konusu da bir e, Nehir gibi böyle adım, evet. Tefsir dersine çevirmeyelim o zaman. Evet böyle çevirmeyelim. çevirmeyelim Böyle bu şeyde Şimdi Özetleyecek olursak e, Ortasında Şeytanı niye dost ediniyorsunuz Beni bırakıp diye soruyor allah Teala Kehf suresinin Ondan önce de ve ondan sonra da Dört konu anlatıyor allah Teala. Evet. ashab kef böyle ipinden ucundan e, bir miktar dokunduk. E, ve bahçe sahibi adam diye bir konu evet. var burada. Yani Allahu Teala'nın nimet verdiği, bostanı işte ziraati olan birisi. Bunlar benim canım. Bunlar benim evet. mantığı. Çalıştık. Ben çok. buldum. Ben yaptım. E, gübreledim. Evet. Ben. Çok da iyi ekmiştim, ziraat yapmıştım deyip yani fakirken sahibi, velisi, Ilahi olarak hatırladığı Allah'ı cebine para girince, ambarları dolunca ben olunmaya başlamış. Evet. Şimdi burada üstadım her Cuma günü okunan kefs üresinin sırrını çözmeye çalışıyoruz. Evet, evet hocam. Diğer şu asabı kehfin örneği yok diyelim. Evet. Yani şu anda pratiğe zor uygulayacağız diyelim. Ama üstadım şu bahçe sahibi bunu ben ektim, bu benim malım diyen adamın her zaman herkes için var evet. apartmanımızda evimizde bizde mesela en basit bir örnek ee, çocuğumuz işte 15 yaşında liseye giderken harçlık alıyor işte baba diye başlıyor sonra üniversiteye gidince bir vakıftan burs almaya başlıyor anne babama söylesene ayakkabı parası versin diyor Evet. Baba para ver olmuyor bir daha. Evet, evet. Üniversite bitiyor, güya bir iş buluyor. Babaya selam kesiliyor. Evet. Her aile evin içinde bunu üç aşağı beş yukarı yaşar. Evet. Nüansla görür yani illa aynısını görmesi gerekmiyor. Evet. Kulluğumuzda da bu süreç var. Evet. Yani bir şeyimiz olmadığı zamanlar Kadir gecesini daha önemsiyorduk. Duayı Cuma dua akşamları daha iyiydi Duamız daha samimiydi İşte camide hoca efendi bir istiğfar edelim dese Oturuyordu evet. Fakat iş ve güç Ve para devreye girince e, Dua bölümüne vakit kalmamaya Başlıyorsa Yani iş ararken Ellerimiz açık e, işi, bulunca. <gülüyor> i̇şi bulunca Ellerimiz cebimizde evet. Oluyorsa ki ...kimseyi itham etmemiz doğru değil... ...hepimiz Hep kulusuz... kendimiz adına yani, konuşuyoruz kendimiz hocam... Adına, ...ama... E, ...akşama kadar siz kaç tane örnek sayabilirsiniz böyle... ...ben kaç tane sayabilirim... ...yani evet. maalesef... ...dün neydik... ...bugün ne olduk... ...çok daha enteresan... Hüseyin. ...toplum olarak... E, ...ben mesela... ...ancak 45 sene öncesini bile biliyorum... toplumu evet. ...fakirlik, zenginlik açısından... ...yaşları dinliyorum... ...bir 30 sene önce hangi nimeti ne kadar Allah'tan bilip çöpe atıp atmamayı düşünüyorduk bugün ne durumdayız hocam şey anlatırlar izin verirseniz arkadaşlarım yani biz şehirde büyüdük ama biz de bu çarşı ekmeğini evimizde sonraları şey yaptık bazı köylerde yaşayan arkadaşlarımız çarşı ekmeği gelirse babası mesela şehre inecek veya ilçeye inecek oradan beyaz ekmek alacak onu köye getirdiğinde biz diyor o ekmeği öbür ekmeğe katık yapardık. Elma gibi yani. gibi yani. Ekmek ekmeğin içine katık çünkü çok nadir bulunan bir şey o zaman. Yani buyurduğunuz çok önemli. Ben bunu gıdamızdan bir örnekle örneklendirmek istiyorum. Ee, mesela ben e, özellikle yaşlı akrabalarıma soruyorum. 30 sene önce domates yiyor muydunuz? Diyor. Tek tek yiyorduk diyor. Soyuyor muydunuz domatesi? Değil mi? <gülüyor> o zaman domates kabuksuz muydu? Niye soymuyordunuz? Evet. Şimdi domatesin kabuğu soyularak misafirin önüne konuyor. Konuyor evet. Domatesin çöpü çıkmaya başladı bol çünkü. Bol, evet. Daha önce Allah'ın nimetiydi, kabuğu çöpe atılmazdı. Evet. Şimdi domatesin kendisi de nimet olmaktan çıkmaya başladı. Ekmek atılıyor. Hocam. Yani, Türkiye'deki ekmek israfı korkunç efendim, yani. Çocuk da atılıyor, ekmek de ya, atılıyor. Çocuk da. <gülüyor> her şeyin bolu, her şeyin doluyuz. Evet. Bolu, ucuz. evet. İşte bu mal ve binon zina tı dünya. Evet. Bu Kevs sûresinin ayeti, evet. dünyanın ziyneti olarak Allah gösteriyor malı ve çocuğu. Evet. Ve çocuğu. Demek ki bugün biz Kevs sûresini okuduğumuzda Allah Teala bizim nimet gerçeklerinin ne olduğunu, asıl sahiplerinin kim olduğunu hatırlayacağımız çok canlı bir örneğe. Evet. Dün fakirdi. ...bugün tarlasında ambar sulular dolu olacak... ...erzak var... ...ama Allah'a unuttu... Evet. ...bu örnek kıyamete kadar var olacak... Evet. ...çünkü şeytanın... ...en büyük taktiği dedik ya... ...bu sure baştan şeytanla evet, uyarıyor... Evet. ...şeytanın en büyük taktiği... ...sahibini unutturmak nimetlerin... Evet. ...asıl sahiplerini unutturmak istiyor... E ...bunun en pratik örneği... ...asıl sahibini unutturma... ...ziraattı... Evet. ...ziraatte işte yüz ton yiyeceğin içeceğin vardı bu yüzden yiyecek içeceği sen e, Allah'tan alıyordun geçen sene şimdi ise e, beyefendi kendisi üretiyor artık gübresi traktörü sayesinde ama burada lütfen deyip bir ikaz etmemiz lazım bu ziraate mahsus değil evet. yani askere giderken yol açtığını borç alıp giden bir insan şimdi bankalarda ki e, paraları Banka kasalarını dolduracak çaptadır. Onun için geçerli bu. Evet. Dün iş bulup çocuklarına ayakkabı alamayan insan, bugün iş veren hale gelmiştir. O bunu düşünmelidir. Hocam biz yazı yazıyoruz. Bu yazı yazma işini ben mi üretiyorum? Yoksa Rabbimin verdiği şeyle mi yazıyorum? Değil mi? Yani, yani çiftçinin elikolu çi... gibisiniz. Hocam. Değil mi? Aynen evet. öyle bir şey yani. Evet. Bu şey denebilir mi hocam? Aslında karunlaşma. Şey yani, Karun psikolojisi Şimdi hocam ben o karun kelimesinde şunu algılıyorum Karunlaşmayı söz edince insanlar çok büyük servetlerden hemen düşünüyorlar hmm, evet. Yoksa böyle yani zekat verecek kadar bir şey önemli değil İşte ülkeler senin olursa evet. o zaman tehlike Onun için karun kelimesini kullanmak evet. istemiyorum hocam. Yani karun bir tip Onun ruh dokusu, psikolojik yapısı en küçük alanlarda bile yani <gülüyor> mini Karun, küçük evet, Karun Bey, kar küçük aynen. Karun Bey. Bay Karun değil de Karun yani Bey. Olsun. Bey olsun. Yani, yani. ama e, şeytan tabii her taktiği kullanıyor hocam. Doğru. Yani, yani Karun Sen Karun değilsin yani. Ya senin anahtarların cebine giriyor diyor. Evet. Gömleğinin cebine girecek kadar 3 tane anahtarın var diyor. Evet. Banka kartı ne gidiyor? Evet. Karun'un banka kartı olsa herhalde büyük tırlarla taşınırdı kartları diye diyor. Vehmet yani aslında Kur'an-ı Kerim Karun'un e, Karun kadar muhteşem bir örneği yok Kur'an-ı Kerim'in neredeyse evet. malın ifsad etti. çünkü Karun sözünü ettik yani çok e, mesela İsrailoğullarından değil hocam Musa Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlanı evet. kuzeni Musa Aleyhisselam'ın evet dolayısıyla yani zulüm görmüş nesilden o da evet o da e, yani Firavun'un e, yaranı birinci derecede adamı değil Ekonomik çıkarlar nedeniyle firavun ayaklaşmış. Evet. Yani Karun, firavun ayrı kabilelerden. Evet. Biri Musa Aleyhisselam'ın İsrail oğulları tarafından firavun Kıpti. evet. Bu nedenle yani Karun muhteşem bir örnek örnek görmek isteyen için evet. ama yani mesela... Ya küçük Karun da olmamak lazım, büyük Karun da olmamak yani lazım. Yani Karun'un hiçbir çeşidinden, hiçbir çeşidinden olmamak, olmamak, olmamak lazım, lazım, çıkarmak istemiyoruz bundan. Evet, Çok evet. büyük zenginler. İşte 20 fabrikası olan düşünsün, bizim 4 fabrikamız var diye, Karun'dan pay evet. çıkarmak istemiyor insan. Evet, evet. Halbuki Ramazan'da fitre verecek durumdaysan, sen de Karun adaysın. Evet. Ya Karun olursun ya mümin olursun. Ya da mümin yani evet. Musa'nın müminlerinden biri Birisi olacaksın evet. evet. Bu olayı da özellikle her cuma günü hatırlatıyor Allah Teala diye bir evet. e, ikaz ettikten sonra bu e, Kehf suresinde üçüncü olay Musa Aleyhisselam olayıdır ki aslında Musa Aleyhisselam olayı e, Kehf suresi 11 sayfa. Evet. Bu 11 sayfada e, Kehf olayı uzun uzun Evet. Anlatılıyor Ondan sonra uzun olarak en çok anlatılan Musa Aleyhisselam olayıdır evet. Yaklaşık olarak iki sayfaya yakın ha. anlatılıyor Ondan sonra Zülkarneyn evet. Olayı anlatılıyor Bu Musa Aleyhisselam e, olayında e, Yani özet olarak Söyleyecek olursak e, Musa Aleyhisselama En çok kim biliyor diye bir soru Soruluyor e, O zamanki iman edenler tarafından e, Musa Aleyhisselam da ben diyor Evet Ben ben biliyorum diyor. Bu çok doğal bir cevap bu. Allah'ın peygamberiyim bu zamanda. Cebrail bana bilgi getiriyor. Ben e, Tevrat'ı alıyorum Allah'tan. Dolayısıyla ben biliyorum demesi normal. Ama Allah Teala da ona e, öyle dedin ama başka biri var senden İlkul çok bilgi ediyor. Evet. Yanında işte çıra ile beraber diyelim yardımcısı ile beraber yola çıkıyorlar. O adamı arıyorlar. Evet. O adamın Hızır Aleyhisselam olduğu Söylenir ama Kur'an-ı Kerim Hızır kelimesi biraz önce söylediğimiz gibi zikretmiyor. Şimdi burada işte gidiyorlar bir gemiye biniyorlar. Gemiden sonra işte bir köyde misafir olmak istiyorlar. Başlarından bir sürü olaylar geçiyor. Burada bir şeyi özellikle altını üstünü kenarlarını çizerek konuşmamız gerekiyor. Bütün bu Musa Aleyhisselam'a ait da, milyonda bir Musa Aleyhisselam'ı küçük düşürecek bir şey yoktur. Evet. Buyur. Allah peygamberlerini en çok sevdiği için bütün örnekleri onların üzerinden bize evet, göstermiş. Evet. İfk olayı, Hazreti Ayşe annemize iftira olayı efendimizi ne kadar et, yani negatif etkileyecekse bu olay da Musa Aleyhisselam'ı o kadar. Evet. Allah sevdiklerini daha çok imkana tutuyor. Evet. Daha büyük eziyetlere e, karşılaştırıyor yani burada cahillik edip işte Hızır Musa'dan üstündür işte yok şunu bildi bunu bunlar cahilce sözler asla söylenmemesi e, gerekir dile alınması caiz evet. sözler değil bunlar yani Rabbimiz en büyük beş peygamberden biri olarak Musa Aleyhisselam'ı bize beş büyük peygamberden biri Musa Aleyhisselam e, Kelimullah yani evet, Allah'la Allah bizzat konuşmuş evet, evet. birisi Öyle bin tane Hızır iki bin tane Hızır gelse Musa Aleyhisselam'ın oturduğu koltuğa oturamazlar. Evet. Peki bu olayda ne var? Allah Allah bu olay Musa Aleyhisselam'ın hayatından bir sahne. Evet. Rabbimiz bunu ders alalım diye bize anlatıyor. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın uygulama hatası mı vardı ifk olayında? Haşa. E, haşa. e Peygamberini Allah en büyük insanın karşılaştığı en ağır ziyetlerden biriyle imtihan etti. İmtihan etti Sabretti evet. peygamberinin derecesi yükseldi. Musa aleyhisselama da büyük bir ders verdi Allah Teala. Şımardığı için değil. Evet. Biz şımarmayalım diye. Evet, evet. Musa üzerinden hani bize bize, bize söyleniyor bu söz. Geliyor, hani evet. kıza söylenir de gelinle eşittirir diye bir <gülüyor> Anadolu deyimi var ya. <gülüyor> evet. Yani benzetme için konuşursak. Dolayı bunu konuşmamızda fayda var. Çünkü yüzeysel dinlendiğinde vay be Musa bile sonunda şamarı yedi. Haşa. Evet. Böyle söylenmeye kalkınır ki insanın maazallah imanına e, dokunur evet. bunlar. Çünkü 25 Kur'an'da adı geçen 25 peygamberden biri. Bu 25'in ilk 5'inde. Ülül lazım diye. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İbrahim aleyhisselam ondan sonra Musa aleyhisselam geliyor. Evet. Azamet ve büyüklük olarak e, efendim bu nedenle bunu böyle düşünmeyeceğiz. Ama bu Kehf suresinde bu olay çok ciddi bir şekilde uzun uzun yani Kehf olayından sonra en uzun bu anlatılıyor. Hatta işte yanlarına yemek için balık aldılar, balığı kaybettiler, suya düştü işte vesaire. Çok bize göre ayrıntılar ama Kur'an'la meşgul olan derin ilimleri olan alimler o kelimelerin her birinden ciltler dolusu deryalar çıkarıyorlar tabii. Evet. ehli çıkarıyor ama bize göre işte ne yaptın balığı dedi ya balığı unuttum suya kaçtı o filan gibi zannediyoruz biz evet. öyle değil tabi ee, bu son dersimizde alalım <gülüyor> <bu> keyf suresinden <gülüyor> biliyordum ben başımıza <gülüyor> gelceğiz <gülüyor> yani evet, üçüncü olarak da biz e, peygamber de olsak ben biliyorum demeyeceğiz evet bunu Kehf evet. suresinde her cuma günü evet. bize anlatıyor allah Teala. Doktor olursun, Herkes Allah'ın bildirdiğini biliyor. Ve fevke külle <gülüyor> ilmin alîm. Her evet. bilenin üstünde bir bilen var. Evet. İmanın bu olsun. Evet. Her cuma günü de Musa aleyhisselamı hatırla. Vay be Musa böyleyse benim halim ne ola ki de evet. rahat et. Evet. Burada Zülkarneyn diye dördüncü bir örnek var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de diğer e, surelerde geniş anlatılmayan, burada geniş anlatılan... Bu da e, madem vaktimiz daraldı bunu da kısaca anlatalım. Bunu niye Allah Teala bize vurguluyor burada? Yani Zülkarne'in güçlü, kuvvetli, e, normal bir e, deyim yerinde ise siyasetçinin, e, sosyal bilimcinin üstünde e, kudretleri olan Allah'ın e, yardımıyla ve Allah'a dayanarak yapılamazı yapan, işte beton inşa eden, betondan setler yapan, evet. fitneye karşı... ...işte yecüc mecüc fitnesine karşı e, geniş e, tedbirler alabilen bir insan olarak önümüze getiriliyor. Bu da e, bir kere daha liderin, lidersiz Müslüman toplumun olmayacağının her cuma anlatılmasıdır. Evet çok güzel. Lideri olmayan toplum yecüc mecüc fitnesine karşı berbat olur... Liderin olursa harç yapın şuraya bir duvar yapalım Set der Set oluşturabilirsiniz İnsan lidersiz olmaz evet, Toplum evet. lidersiz olmazın gerçeği bu Hocam ben anladım siz vakit bitti diyeceksiniz <gülüyor> İsterseniz Peki, ben şöyle mı? aldığım notları özetleyeyim hay hay. Yani ortada bir dinimizi koruma fitnesi var Mal evlat fitnesi var Bilginin fitneleşmesi var evet. ee, Otorite devlet idaresinin fitneleşmesi Fitne Vay. demek yani bizim evet. iman açısından tehlikeye düşürmesi lazım. Bütün bunlara karşı Müslüman salih bir cemaat olması gerekiyor. Bir, çok güzel. iki, dünyanın hakikatini tanımamız gerekiyor. Evet. Bu dünya güzel. nedir ki dünyanın malı ne olsun? Yani dünya ahiret ilişkisini Çünkü doğru sıkıntı, kafamıza yerleştiriyoruz. sıkıntı dünyayı ebedileştirme, ahireti evet. sanal hale getirmekten kaynaklanıyor. Evet, dünyayı iyileşme. Evet. Dünya fani ahiret ebedi dedin mi Ve şuurlandır mı rahat ediyorsun Ve ilim fitnesine karşı Asıl bilenin Allah olduğuna iman edip tevazu sahibi evet. olmak gerekiyor Ve samimi ihlaslı bir liderin peşinde Bir ümmetin dirençli bir şekilde ayakta kalacağını evet. Öğrenmiş oluyoruz İnşallah Bu e yani bundan sonra biz anlattık Üstadım herhalde izleyicilerimiz Her cuma günü Kehf suresini İnşallah. Okuyacaklar bundan tereddüt etmiyorum İnşallah. Ama Tereddüt edeceğimiz ya da tavsiye edeceğimiz Bir şey söyleyelim bir Kehf suresi Tefsiri de 5-10 Müslüman birleşip bir hoca Efendiden dinlemelidirler evet, Bütün çok bu güzel. bilgilerin daha aslını öğrenmek için Evet çok teşekkür ediyorum Şimdi değerli dinleyiciler Hocamın önünde notlar var ee, böyle Kehf suresine ilişkin e, Çalışmış Muhterem Hocam ben de okumaya çalıştım Bu programdan önce Şimdi biraz böyle çalışmak gerekiyor Değil mi? Kur'an üzerinde Biraz Kehf suresine Yakından bakalım dedik Aslında Kur'an'ın her ayeti Bu manada Yakından bakılacak ayetler Üzerinde düşünülecek Tefekkür edilecek ve Hayatımıza ilişkin ölçüler Çıkarılacak Hocam İzin verirseniz şu Kur'an'a çalışmak Gerekiyor kelimesini değiştireyim ben Kur'an'a feda olmamız Gerekiyor. Amin. Çalışma akşam 10 dakika Okumaya deniyor. Evet işte Muhakkak feda olmak için de Onun içine nüfuz evet. etmek e, Gerekiyor Yani biraz kitaplara imanı Böyle değerlendirmek evet. e, Kitapla var olmak Hayatımızı kitaba göre e, Şekillendirmek Öyle Diyerek tamamlayalım. Bir programda daha birlikte olduk. Ee, yeni bir haftada inşallah buluşmak dil, dileğiyle. Sizlere hayırlı günler e, diliyoruz efendim. Hayırlı haftalar diliyoruz. Kehs suresiyle Kur'an'la iç içe bir hayat diliyoruz.